kuş Geçen sohbette inanan da küfredendir, dendir açık deliller üzerine olsun diye biz ders yapalım dedik inşallah. Bilim meclis arasında müspet ya mensi hangi dinle mensup olursa olsun... şöyle bir söz sarf edilir. Her şey... zıttıyla... kaimdir. Yani... her şey aksiyle vardır... ve aksiyle bilinir. Her şeyden kasıt... ister menfi olsun... ister müspet olsun... ne olursa olsun... mutlak bir onun zıttı... yani aksi vardır onunla ayakta kalır ve onunla hayat bulur. Bizim için bu müsbet ve menfide bilmemiz gereken bir şey vardır ki bu da iman varsa küfürde vardır. İman ve küfür. Bizden istenilen şey ise umumen insanların yaratılış gayesi olan imandır kardeşlerim küfür ise sakındırılan bir şeydir. Allah subhanahu ve teala hatiyetle küfürü sevmez ve kullanın kendisine küfür etmesini yani inkar etmesini sevmez ve istemez. Onun için umum manada Kur'an ve sünnette peygamberlerin geliş seyrine baktığımızda bütün peygamberler insanlığı imana davet etmiş küfürden ise sakındırmıştır. İmanın temsil edildiği yani imamları dediğimiz insanlar gelmiştir. Bunların başında peygamberler vardır. Peygamberlere tabi olan insanlar vardır. Ve davet ettikleri vardır. Küfür de böyledir. Küfür dediğimizde küfürün de imamı dediğimiz insanları gelmiştir. Bunların da küfüründe bir lideri olmuştur. Her peygamberin karşısında küfrü temsil eden, küfrü mücadele eden insanlar çıkmıştır. Onların da onlara isteyerek veya istemeyerek tabi olanları olmuştur. Peygamberlere ise isteyerek tabi olunmuştur. Peygamberler zorla hiç kimseyi kendilerine inanmaya ne yapmamışlardır? Davet etmemişlerdir anlattıkları şeyi sadece bir tebliğci olarak anlatmışlar ve kimseyi zorlamamışlardır. Allah subhanahu ve teala iman ve küfrü yaratılan her insanın kendi tercihine bırakarak yani kendi isteğine bırakarak demiştir ki isteyen inansın isteyen küfretsin. Enfal 42 yani iman etme hürriyeti de var bir insanda küfretme hürriyeti de var. Buna sevdi, hürriyet hakkı diyoruz. İman etme hürriyeti de var, küfretme hürriyeti de var. Yani serbesttir. Burada neden bir zorlama mevzubahis değildir? Zorla imanın kardeşlerim bir insana faydası olmadığı gibi, zorla birine küfür ettirmenin de o insan imanına bir zararı onun için Allah subhanahu ve teala insanı serbest bırakmış. Helak olan da açık delilleri gördükten sonra helak olsun. Yaşayan da açık delili gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir demiştir. En fazla Yine bir ayet-i kerimede Rabbimiz kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi iş yapanlara gelince onlar da kendileri için hazırlamış olurlar diyor Rum 44'te. Evet. inananın delil olması gerekir. Küfredenin de delil olması gerekir. Kur'an'ın davet seyrine yani insanları imana davet seyrine bakacak olursak peygamberlerin davet etme eylemine bakacak olursak ispat devamlı ...iman tarafında gelmiştir. İman... ...ispat edilmiş... ...imana davet edenler... ...ispat etmişler... ...devamlı insanların... ...gönülleri burhanla, delille... ...ikna olmuş, idminan olmuş... ...mutmain olmuştur. Ama küfre... ...küfür ehline bakarsanız... ...devamlı küfürlerini müdafada... ...küfürlerini yaymadan... Küfürlerini yayarken söyledikleri sözlerin hepsi ne içerir? Şüphe, tereddüt ve teşvişli sözler. Devamlı şüphe ve tereddüt üzerinedir. Katiyetle kişiye itminan yani gönül rahatlığı vermezler. Katiyetle bunu temin edemezler çünkü iman ispatı itminanı ve orada yakini getirir. Küfür ise tamamen aksidir. İşte burada şöyle bir kayıda çıkar. İman ispatı. O itminanı, o da yakini getirir. Hangi meseleye vurursanız vurun, bu kalıp ne atmaz Değişmez. İman, arkadan ispat, o da arkadan itminanı, o da yakini Küfür ise hileyi şüphe, tereddüt o da inkarı getirir. Küfür hileyi hile şüpheyi şüphe tereddütü o da inkarı getirir. Evet kardeşlerim küfür imanın tam zıttıdır. Şüphe vardır, tereddüt vardır teşviş vardır. İman cephesinde imanları davet ancak Allah'tan ve onun azabından korkutarak olmuştur. Yani Allah'tan kork. Ona isyan etme. Yarın yaptığın her işin hesabını vereceksin. Allah subhanahu ve teala seni hesaba çektiğinde ey kulum bunu neden yaptın dediğinde ona ne hesap vereceksin tipinde ne yapılır? Korkutulur. Fakat küfür tarafında ise devamlı işkence, korkutma var ama dünyayla kendi dediğinin kabulü için o insanı burada ne yapar? Zorlar, asar, keser, öldürür, tecavüz eder veya kovar, över, döver. Evet. İkisinde de malzeme nedir? Korkutmadır ama birincisinde yani imana davetle korkuturken seni zorlamıyor korkman gerekir diyor benden başka ilah yoktur bu sebeple benden korkun diyor nahıl ikiden peki ben Rabbıma isyan ettiğim takdirde o büyük günün azabından korkarım diyor enam on beşte yarın o büyük günün azabından korkun korkuyu geleceğe atletmiş eğer Allah'a isyan edersen onda azap vardır ama küfür böyle değil. Hem eziyet ve işkence etmiş hem de hayatından bezdirecek tacizlerde bulunmuştur. Küfür dendiği zaman yani inkar dediğimiz şey, Allah'a isyan etme dediğimiz şey umum manada zikredilen bir kelimedir. Yani küfür eylemini oluşturan birçok söz ve hareketler vardır. Küfür tek şey değildir. Şunu yaparsan sadece küfretmiş olursun diye bir ifade ve anlam verme yoktur. Misal, de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir diyor. Alim 31'den. Evet, bu ayet-i kerime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bir kısır insanlara iniyor. Ne diyor onlar? Hristiyan ve Yahudiler. Biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama Resul'a itaat etmiyorlar. Fakat, oturun ezberebileceğim bir ayet sorumlu utanmıyor musun? Biz diyor, Allah'ı çok seviyoruz Hristiyanlar. Yahudiler ne diyor? Onlar da biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama Resul'la ne yapmıyorlar? İtaat etmiyorlar, onu kabul etmiyorlar. Bu nedir? Hı? Küfürdür değil mi? Allah subhanahu ve teala onların küfürlerini nasıl açığa çıkarıyor? İmtihan ederek. Beni çok mu seviyorsunuz? Sevdiğinizi ne yapın? İman neyi getiriyordu? İspat, ispat edin. Nasıl? Resul'umu sevin ki ben, ben de sizi seveyim. Beni sevmiş olun. Ne yapıyor şimdi küfür? Sözünü ne kadar da biz Allah'ı seviyoruz diye hile yapsa, insanları şüpheye de dahi düşürse mümin diye ispat yapamadıkları için onların imanı ehli olmadığı ne oluyor ortaya? Çıkıyor. Evet. Sen kişi sevdiğiyle beraberdir. Sözünü söyleyerek kendini aldatma. Zira bir kavmi veya bir milleti seven onların izlerine ve yollarına tabi olur. Kişi iyilerin yolunda yürümedikçe onlardan kabul edilmez. Eğer sen sabah akşam onların yoluna uyarsan, onlarla bir ve beraber olmak için can atarsan izledikleri yolu, tabi oldukları yolu, düzeni takip edersen onlardan olursun. Amel bakımından eksiklerin olabilir ama işin başı senin istikamet üzerine olma ...doğru yoldan ayrılmamandır. İşte sevgini böyle kanıtlayabilirsin. Mesela sen Yahudileri ve Hristiyanları, ...red ehlini, heva ve heveslerinin peşinden giden kimseleri görmez misin? Hepsi peygamberlerini sevdiklerini söylerler fakat... ...onlarla beraber değillerdir. Onların istediklerini yapmazlar. Başka başka yolları izlerler bu gidiş ise onları ancak cehennem ateşine ne yapar? Götürür. İman etme dediğiniz zaman, imanın birçok müsemması vardır kardeşlerim. Küfürde olduğu gibi cüzleri vardır. İman etmiş olman için bunların hepsini yerine getirmen gerekir. Bu Hümeyan'da, Kur Kur'an'da ve sünnette en çok sözü geçen bahis iman meselesidir. Kur'an'da çokça bahsi geçmiştir. Çokça anlatılmıştır. Peygamberler hep bu mesele üzerinde durmuşlardır. Allah'ın indirdiği kitabı izah etmişler ve bunu yaşantılarıyla ne yapmışlar? Sergilemişler. Ve gelecek nesillerin de bundan mahrum olmamaları için muallimler yani asabını yetiştirip geride eklerine ne yapmıştır? Muallim bırakmışlardır. Ve geride eklerine dini öğretmek için. Yani yarın Allah'ın huzurunda biz bunu anlamadık, bilmiyordu diyeceğimiz hiçbir imanın cüzü yoktur. Hepsi anlatılmıştır. Hepsi de ispat edilmiştir. İnsan yakinen imanı ve küfürü ne yapar? Bilir. Yani itaati ve isyanı bilir. İnkar etmeyi, kabul etmeyi bilir. İmanla sebep olan amilleri de bilir küfrüne sebep olan amiller ne yapar? Bilir. İnsanoğlunun fıtratı tabiatı bunları anlayabilecek bir kabiliyet üzerine ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Çünkü Allah subhanahu ve teala ne diyor? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptı Öğrettik. İlham ettik. Şems suresinin 8 belet onda. Yani itaatın ne demek olduğunu bilir. İsyanında ne demek olduğunu bilir. Ben şimdi Oğuz'a gel desem, Oğuz geliyorum dese, gelmese ne olur? Gel demenin ne olduğunu bilir, itaat etmesi gerekir. Gelmediği zaman herhangi bir sebebi de yoksa bu nedir? İsyandır. İsyan ve sebep nedir? Ona bakılması gerekir. Yani bunu fıtratan bilir. İman ve küfür dedi ki bunu iki esas olarak ele aldığımızda, küfrü asli dediğimiz isyan kelimesiyle ele aldığımızda, ebedi cehennemde bırakacak seviyede küfür vardır. Ama sadece kişiyi azaba düşer edecek de küfür vardır. İman da böyledir. İman da ebedi saadete nail olacak itaat vardır. Ama sadece onun faziletini artıran, ona ikramı artıran, İtaatında birçok cüzleri vardır. Yani iman da şube şubedir, küfür de şube şubedir. Önemli olan imanda ebedi saadeti yakalayacak esasları sağlamak, küfürde de ebedi cehenneme götürecek esaslardan kaçmak. Ama bu da demek değildir ki, teferruatına önem verme, ihtimal gösterme demek de değildir. Böyleyse. İnsanoğlu imanda ve itaatta iki saftan birindedir. Ya itaatta ya da isyanda. Allah'a itaat ediyorsa bu ona imandır. Eğer şeytana itaat ediyorsa bu da ona imandır. Üçüncü bir ihtimal yoktur. Ya o saftadır ya da bu saftadır. Yani ortada üçüncü bir saf kesinlikle nedir? Yoktur. Öyleyse biz hangi saftayız? Bunun takdirini ancak kim yapar? Kendimiz. Yani hem şeytana itaat edecek sonra da ben müminlerdenim diyecek. Bu olmaz. Kendisi Allah'a itaat ediyorsa dolayısıyla zıttı nedir? Şeytana isyan edecektir. Etmesi gerekir. Hem Allah'a itaat edecek hem de şeytanla iyi geçinecek. Bu katiyeten mümkün değildir. Birisine itaat edersen aynı anda öbürküne isyan ediyorsun demektir. Birine iman ediyorsan onunla iyi geçiniyorsun. Öbürüyle alakanı kesmişsin demektir. İmana ne kadar değer veriyorsanız isyandan da ne kadar sakınıp ondan korkuyorsanız bunu telakki, anlama, takdir etme yine size aittir. İmana değer verme ...ben inanan birisiyim diye insanın kendisine ait o sözü göstermesi, söylemesi demek değildir. Yani, şimdi Mehmet dese ki ben matbaacıyım. Mehmet matbaadan anlamıyorsa, tahsil etmemesi, diploması yoksa... ...istediği kadar Mehmet ne desin? Matbaacıyım desin. Eyleme döküldüğünde Mehmet'in yalanı ortaya ne yapacaktır? Çıkacaktır. Yani... Söz sadece ben şu cüğüm bu cüğüm demekle yeterli değil. Eylemi de ispatı da ne yapılır? olmasın gerekir. Evet kardeşlerim. Mümin iman eden, imanının gereği amel eden insandır. Bu ne için gündeme getirilir? En büyük sahtekar, en büyük hırsız, en büyük namussuz kendini aldatandır. Kendisinin malını, vaktini çalandır. Bunu anladınız mı? Yani bir insan istediğim kadar inandım deyip, inandığının gereği amel etmiyorsa, bu ancak kendisini aldatandır. Bütün insanlar bir araya gelse, bu şekilde hareketle senin kendine verdiğin zarar gibi hiç kimseye zarar, hiç kimse sana bu kadar zarar veremez. En büyük sahtekar kendini aldatandır. İman etmediği halde iman ediyorum demen, amel etmediğin halde ben müminim demen kendini aldatmaktan başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlar hem insanları peygambere yaklaştırmaktan vazgeçirmeye çalışırlar hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini Helak ederler diyor. En az 26'da. Yine Kur'an'da Yahudiler ve Hristiyanlar biz cennetliyiz diyorlar. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Bakara 111'de eğer doğru söylüyorsanız ölümü temenn nedir? Eğer doğru sözlülerseniz delillerinizi getirin diyor. Yani hep iman neye zorlanıyor? İspata zorlanıyor. Yani sözden amel birbirini tutmayan. Evet kardeşlerim, belirlerinizi getirin diyor. Ama kitaba baktığımızda Allah subhanahu ve teala diyor ki her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışır. Hangi fırkaya giderseniz gidin kendi sözlerinin doğru olduğuna ve kendilerinin yeryüzünün en iyi insanları olduğuna söylerler. Yani biz de müminiz canım diyerek kendini ona nispet etme kişiye bir şey kazandıran söz değildir. Bu sadece nedir? Kuru kuru bir iddiadır. Bu meyanda iman edenimiz olduğu gibi imanı yaşayan, imana davet eden, iman için mücadele eden insanlar olmuştur. Yine küfürde, küfür edenler küfür ettikleri gibi küfre davet edenler, ayrıca küfür için mücadele eden insanlar da olmuştur. Aynen Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'a inananlar Allah yolunda mücadele ederler. Tabuta inanan da o yolda mücadele ederler diyor. Burada şöyle bir aldatma olabilir. Kişileri veyahut toplumu aldatmanın en güzel vesilesi, vasıtası nedir? Kişiliği yani kendisini karşıdakine gösterme. Yani canım biz de iman ediyoruz. Biz de inanan insanlarız. Biz de Müslümanlarız. Biz din düşmanı değiliz ki. Bu gibi sözler nereden kaynaklanıyor? Eğer sen İslam'da hiçbir şey yapmadan kendine Müslüman diyorsan bu sözün bir gavur tarafından söylenmesi seni ne yapmamalı? Rahatsız etmemeli. Sen sahtekar, kendini aldatan, namussuz bir Müslümansın ki o karşındaki kafirden senin bu zaafından faydalanarak kendini bile senden daha çok Müslüman görmeye ne yapıyor? Hatsız ediyor. Öyleyse bizim namuslu, dürüst, inandığı gibi yaşayan ve yaşadığını yayan insanlar olmalıyız ki onlar bizim veterinimizde yer bulamazsınlar. Evet. Bu müşkülat bizden kaynaklanıyor. Eğer biz imanın Sadece iman etmek demek olduğunu, yaşamanın, insanları bunu yaşamaya davet etmenin mücadelenin bir gereği olduğunu anlatsaydık onlar kendilerine katiyetle İslam'a nispet edemezlerdi. Ne bizi ne de bu topluluğu ne yapamazlardı? Aldatamazlardı. Öyle olmuyoruz. Birisi kalkıp istediği gibi din düşmanlığı yapıyor ondan sonra biz de Müslümanız. Biz din düşmanı mıyız? diyor. Ve hiç kimse bunu ne yapamıyor? Engellemiyor. Eğer bizler iman etmenin, imanı yaşamanın, imana davet etmenin nasıl olduğunu Kur'an'a göre, sünnete göre anlatmış olsaydık, katiyeten bunlar diyemezlerdi. Yani en büyük sahtekar burada kim? Biziz. Allah Azze ve Celle kardeşlerim, isteyen inansın, isteyen küfretsin dediyse, sen de birilerine zorla iman ettireceksin. Eğer onları iman etmeden, iman etmiyoruz, biz Kur'an'ı kabul ediyoruz ama peygamberi kabul etmiyoruz derlerse, onları mert insanlar olarak kabul ederiz. Ama onları böyle sahtekar yapan yine bizleriz. Babamız Müslüman veya Türkiye'de doğmuş olmamız, kimliğimizde İslam olması, bizim Müslüman olduğumuzu ne yapmaz? Göstermez. Aynen Yahudilerin, Hıristiyanların biz cennetliyiz dedikleri gibi, iman her zaman ne yapar, ispatı gündeme getirir. Onun içindir ki bizim aile yapımızda çok kere nedir çarpıklıklar vardır. Nasıl? Anadolu'ya gidil, birçok kadın nedir? Kapalıdır, güzel örtülüdür. Ama hiçbirinin doğru duruşuna nasıl, ne yapmazsınız, göremezsiniz. Koca Müslümansa evlendiğinde namazını ne yapar? Kocasının yanında kılar. Onun olmadığı zaman hep teklemiştir. Hasbel kadar koca karıyı boşasa kadında İslam'ı ne yapar? Boşar, gider. Yani Allah azze ve celle inanan da küfreden de bilerek yapsın diyor. Sahte kirlilik bizde. Evet kardeşlerim. İnananda, küfredende açık deliller var. üzerine olsun. İnanıyorsan delillere göre, küfre diyorsan yine delillere göre. Çünkü yakini bir küfür mümkün değil. Yani biz şimdi dirilecek miyiz? Bu söz nasıl bir söz? Şu çürümüş cesetleri kim diriltecek? Hep teşvişli, hile yolu nelerdir? Sözlerdir. Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Sizi yoktan var eden tekrar dritmiye kadir değil mi diyerek hemen seni yaratılışına ne yapıyor? veriyor. Hep tereddüt, hep vesvese arz eder. Hep şaibe. Kim yazmış? Günümüze kadar kim getirmiş? O demiş, bu demiş diyerek sünnet hakkında da bizlere ne yaparlar? Şüphe, zam atmaya çalışırlar. Halbuki o sözleri bırakıp kendilerine ne yapacaklardır? bir zemin hazırlayıp, kendileri 1400 sene bir şeyler söyleyip bu da dinde ne olur? Fetva olmasını isterler. Halbuki din, Allah'ın indirdiği ve razı olduğu dindir. 1400 sene önce neyse bugün de nedir? Aynıdır. Kıyamete kadar da bu hep ne olacaktır? Aynı kalacaktır. Sen onu bırakıp da 1400 sene sonra peygamberi bile görmeden, dinden imandan haberin olmadan dinden bir şey diyeceksin. O kabul olacak mı? peygamberin dediği hiç akla bile gelmeyecek. Bu mümkün değil. Namuslu inananlar olursa namuslu küfredenler de olur. Nasıl inanman gerektiğini öğrenmezsen veya öğretilmezsen öğrenmezsen nasıl İslam'ı yaşarsın? İslam'da hiçbir zaman gündeme gelmez. Nasıl mücadele etmemiz gerekir? Bunu da gündeme getirmezsek, konuştuğumuz bir şeyler yoksa Sohbetimiz, züyüt sohbeti olur. Züyüt sohbeti nedir bilir misiniz? Ben Kur'an'dan şunu anladım, ben sünnetten bunu anladım, İşte bu böyle olmalı, bu da benim görüşümdür diyerek yediği geçmedir. Meselenin boyutu ne olursa, şekli ne olursa olsun önemli değil, kitap ve sünnete uygun olup olmamasıdır. İmanın muhafazası kardeşlerim tahsilinde çok çok zordur. La ilahe illallah dedin mi iman etmiş olursun. Ama bunun tofsini koruması çok çok nedir? Zorlandır olan bir şeydir. Amelsiz bir halde itikat asla muhafaza edilemez. Nifak nedir? Batın ile zahirin yani söz ile amelin birbirine nedir? Ters düşmesidir. Adam cinnet getirip gidip kendini ne yapıyor? Boğaz köprüsünden aşağı atıyor. Niye atıyor? Cinnet getirmiştir. Bir kızı sevmiştir. Onu bir başkasının kolunda görmüştür. Şöyledir, böyledir. Bakın, sahtekar bir Müslüman, cinnet getiren adamın mertliği kadar mert değildir. Karşıya çıkıp da ya ben inanmıyorum. Benim amel etmek zoruma gidiyor. Ben Müslüman olmak istemiyorum. Bunu ne yapamıyor? Diyemiyorum. Ama Allah Azze ve Celle bizi ne yapıyor? Mertliğe davet ediyor. İnanan da küfür eden de. Açık deliller üzerine olsun diyor. Küfrün de davetçisi var. imanın da davetçisi var dedik. Bakın Adem'den iblisin hallerine biri imanın biri de küfrü ne olmuş? Temsilcisi olmuş. Adem tarafında iman var. ispat var. Küfür tarafında ne var? büyüklenme, teşviş, hile var. Adem Allah'a iman etmiş, imanını ispat etmiş, o iddianı ne yapmış? O da mutmainliği getirmiş. Küfür ehlinde ise hile, şüphe, tereddüt ve inkara götürme vardır. Bir tarafta açıkça davet var, zorlama yok. Korkutma var, ahiretler korkutma var. Öbür tarafta ise dayatma var. Ya kabul edersin, ya ölürsün. Ve ona da tabi, ona da tabi. Onun da mücadele yolunda giden insanlar, onun da mücadelesini veren insanlar vardır. Onun da metodu vardır, onun da metodu vardır. Ama iman tarafı tamamen hayır tarafı ama dünyada çilesi vardır. Ahirette mükafatı boldur. Bunun için Peygamber Aleyhisselam dünya müminin cehennemi kafirin cennetidir demiştir. Heh? Hepsinde genel. Elhamdülillah Rabbin Yeter mi? Yeter. Önemli bir ders. Bu kadarı yeter. Kafanıza tasıl olmazsa right okay.